Merhabalar, değerli Açık Radyo dinleyicileri ben Deniz Utku Uluer ve Yeşilçam Arkeosu programının yeni bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bugün programda canlı yayında konuğum Vadullah Taş, araştırmacı, yazar Valdullah Taş. Hoş geldiniz efendim. Merhabalar, teşekkürler, sağ olun, var olun. Bugün e, tabii Yeşilçam Arkeosu programında olduğumuz için sizin e, Yeşilçam e, ilginiz, aşkınızla ilgili e, sohbet edeceğiz. Biraz da ben e, dinleyicilerin sizi tanımasını istiyorum çünkü... E, benim sizinle tanışma hikayem e, ve daha sonra ahbap e, haline gelmez ve paylaştığımız e, içerikler diyeyim. E, bu yani Yeşilçam arkeolojisi dediğim konunun içinde güzel bir yer teşkil ediyor. Zaten yazılmış kitaplar yani siz de bir alkol yoksunuz gözümde. Estağfurullah, estağfurullah. O nedenle ben ilk e, Cüneyt Özdemir'in... Ee, bu televizyonda yaptığı programda 5, 5N1K programında orada işte birisi var ve e, afişleri yerlere seriyor. Demek ki bizim gibi bir insanda varmış orada ve afişleri o koyuyor. Ben öyle tanıştım. Hani kim kim diye sordum. Hani Kim, kim bu adam? Hani işin doğrusunu söylemek gerekirse. Ve ondan sonra e, sanırım 2011 olması gerekiyor. 2011 ya da 2012'de e, 2010 var o, o dönemlerde. Sonra ee, tanıştık ve baktım ki e, hani servetine e, <gülüyor> bütün bu görsel arşive aktaran birisi var karşımda. Onun biraz tanımasını istiyorum insanların. Hani ee, nereden evet. başladı hikayemiz ve Yeşil Çanalı'na nerede buluştu? Öncelikle teşekkür ederim Açık Radyo'ya ve size ve şahsım adına bütün e, emekçilere, sanat emekçilerine çok teşekkür ediyorum. Ya ben Siirt gibi bir e, ilde yaşadım. Orada doğdum. Ee, siirtimizin de çok önemli... Yani burada şu anda tophane desiniz, Tophane dedikleri semti... ...Holaniye mahallesinde. Ve bizim Siirt'te ...hiçbir eğlence... Ee, ...kaynağımız yokken... ...on tane sinemamız vardı. Ama maalesef bugün 2018... ve ...hiçbir sinema yok o memlekette. Hı -hı. Ve ben orada büyüdüm. Sinemayı orada sevdim. Ee, sinemacı bir ailenin çocuğuyum. Sizin gibi nasıl dediniz bir sinema... Evet o da bir hikaye. Ise, evet. <gülüyor> Ben de böyle sinemacı bir aileden gelmeyim. Ve çocukluğumdan beri afiş biriktirmeye başladım. Ee, sürekli afiş, afiş afiş afiş derken sonra e, tabii işim ve hobim e, kesişince Kültür ve Turizm Bakanlığı'na girdim memur olarak çalıştım. Kütüphaneye girdim. Kütüphaneden Hı. sonra Mardin Devlet Güzel Sanatlar Müdürlüğü, daha sonra İstanbul Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'nde şube müdürü, e, İstanbul Güzel Sanatlar Müdürü... Ve şimdi İstanbul İl Denetleme Komisyon Başkanlığı'na bakıyorum. Yani korsanla mücadele. Evet. Yani sanatçıların haklarını korumak adına şu anda görev yapıyorum. Ve görev, bu göreve hala devam ediyorum. Ee, sinema aşkı da bende çocukluğumdan beri başladı. Yani bu bir tutkudur. Yani bir deliliktir. Açıkçası. Evet. Yani e, sizinle tanıştığımız dönemde de benim İstanbul'a yeni yeni hemen hemen geliş... ...günlerimdi ve Cüneyt Özdemir'in... ...yaptığı bütün programlarda... ...benden destek alıyorlardı... ...ve birçok... E, beyaz show olsun... ...ve birçok... E, yani ...bütün kanallar... ben e, katkı sağlamaya başlayınca... ...Cüneyt Özdemir'in dikkatini çekti... ...ve beni konuk aldı o sefer... ...beni tanıttı sağ olsun o çok güzel... E, ...küçük de olsa güzel bir belgesel yaptı... ...tabii aradan... bütün yıllar geçti... ...benim bu çalışmalarımın üstüne çok büyük çalışmalar koydum... Birçok sinema güç birliği, meslek birliklerinde görevler aldım. Filimsan'ın danışmanlığını, Sesam'ın danışmanlığını, Setem'in danışmanlığını yaptım. Basat, Bakınköy Sanatçı Dayı Derneği gibi, Görsev, Görsel Sanatlar Vakfı gibi birçok yere danışmanlık yaptım. E, halen de e, şu anda e, SASET diye bir dernek kurduk. Hı hı. Sanat emekçileri ve sinema arşivcileri. Ve Türkiye'de maalesef ki arşivciler derneği yok. Bunu biz kurduk, yeni kurduk. ...çok elit, çok güzel... E, ...arkadaşlarla beraber... ...genel sekreterimiz... ...45 senelik hukukçu avukat... ...sinema ve tiyatro sanatçısı... ...Pekcan Türkeş... Hı hı. ...yani olacak o kadar da Yusuf Yusuf Usta... ...onunla <gülüyor> birlikte biz bu yola baş koyduk... ...çok kıymetli... E, ...yönetim kurulumuz var... ...yani Aydın Bağırdı gibi... E, ...Engin Çağlar gibi... ...böyle bir sinema emekçileriyle... ...bütünleşen bir derneğimiz var... E, afiş biriktirme, film biriktirme e, ya da e, müzik plak, şu anda plak da biriktiriyorum. Geçti yani, Tabii tabii. Ben <gülüyor> Türk sinemasında kim plak doldurduysa, kim plak yaptıysa zamanında onun plağını toplamaya başladım. Aklınıza hiç gelir mi Yavuz Karakaş'ın plakları? Tabii ki çünkü Yavuz Karakaş... Müzisyen. Evet, tabii, e, e, bataristi. Bataristi. ...3 program önce... ...Yavuz Karakaş programa konuk oldu... ...ve ben dedim hani filmlerden değil... ...sadece plaklardan görüşelim diye. Çok güzel. Ee, Zaten sen de bir sinema... ...erkeoloğusun ve, ve hat, çok tutkunusun. Hatta Canlı yayında bir, bir de şarkı söyledi. Çok güzel. Onu, onun kaydını yollamam gerekiyor. İsmail Dümbülü'nün plak yaptığını. Tabii tabii. Ee, Nedret Güvenç'in, Selda Alkor'un... ...Fatma Gri'in. Tabii hepsi. E, hepsinin plakları var. E, en enteresan Figen Han... Yılmaz Gökçal gibi, ee, özellikle evet. bu yani Öztürk ben... Selengil'in e, kurmuş olduğu plak şirketi oradan S bayağı çıkmış 45'lik de var. Sadri Alışık, evet. e, Öztürk Selengil, Ayhanışık, Füket Hakan ve bütün bunların ben e, plaklarını toplamaya başladım. Efendim, ben de o zaman sizi e, bizim de Yeşil Müzikleri e, grubumuza davet edeyim. Tabii ki, tabii ki. E, çünkü bayağı zamandan beri e, yani bu son dönemde özellikle daha öne çıkmaya başladı. Çünkü plak daha öne çıktı. Herkes artık e, kenarda köşede duran plakları öne çıkartmaya başladı. Son dönem e, fark etmemiş plaklarda öne çıkmış. O da bambaşka bir konunun aslında Aynen konusu. Öyle. Ben e, afişe çok e, daha fazla ilmek istiyorum burada. Çünkü e, elinizde kaç tane afiş var? Merak, ya, merak ediyorum. Ya şu anda e, Türk sinema tarihine damgasını vuran Bay Sinema dediğimiz Türker Nanoğlu ile birlikte e, afişlerle e, Türk sineması diye bir iki ciltlik bir kitap hazırladık. ...o kitapta sekiz bin yüz kırk... ...afiş bulunmakta... ...ve emin olun o çalışmayı... ...ancak yüz yılda bir... ...başarabilirsiniz... ...bunu nasıl yaptık, beş yıldan beri... ...nasıl becerdik, nasıl yaptık... ...ben de inan e, kitabı... ...kurcalayınca kitaba son... E, ...kitabın editörlüğünü yaptım... ...ve birçok afişin izini oradan ben sürdüm... ...temin ettim buldum... Yurtdışı Almanya, Tunus... inan Hollanda... ...İzmir, Sivas, Siirt, Maraş... Ankara gezmediğim sinema deposu kalmadı. Nerede bir sinema kapanmışsa Vadullah Taş. Orada afiş araştırı ve kitaba girmeyen o afişlerin izini sürdü. Peki bu e, yani e, Mardin'de görev yapmıştınız değil mi? Mardin'e devlet güzel Adana e, Adana'da oldun peki. Ç e, Adana'da sinema, Müzesi sinema müzesinde. Şimdi e, Genelde herkes Yeşilçam deyince tabii Yeşilçam sokak ya da Yeşilçam bölgesi diyelim İstanbul'da olduğu için herkes sadece Türk sinemasında hani kaynak olarak tabii oraya görüyordu. Ancak e, özellikle Adana bölgesinde e, orada depolarda, sinemalarda ve çevredeki illerde e, sanırım bayağı ulaşılmamış e, işte afiş, belki lobiler... ...filmler var, hatta belki var. Zaten sinema yedi bölgeye... ...yani Türkiye'de yedi bölge... ...olarak evet. tanıyordu. En verimli bölgesi de Adana bölgesi. Adana. Adana bölgesinde... ...özel işletmeciler vardı. Hatta bununla ilgili eğer... ...izin varsa bir anı anlatmak istiyorum. Tabii, tabii. İrfan Atasoy ile biz bu anıyı konuştuk... ...sohbet ettik. Umut filmini... ...çekerlerken... Umut filmini çekerlerken ...Yılmaz Güney ile birlikte... ...Adana'daki... ...işletmeci izliyor... Ya diyor ben Çirkin Kral filmi istemiştim sizden. Siz bana kalkıp böyle bir ağır mağır kavgası olmayan bir film çektiniz. Ben bunun istemiyorum diyor. Ve istemiyor. Ee, Yılmaz Güney haftası onu da e, saygıyla anıyorum. Bir Yılmaz Güney e, hayranı ve bilimcisi olarak. Ee, İrfan Atasoy diyor ki Yılmaz abi o zaman bu film... ...senin olsun diyor, bana iki tane bunun yerine film çek. İki tane film, vurdulu, kırdulu, avantur... ...ve şu anda tarihte olmayan iki tane film çekiyor. Ya Adana bölgesi böyle bir bölgeydi. Hı -hı. Yani ısmarlama. Evet. İyi, iyi. Peki orada araştırmalar yaptınız mı hiç? O ee, Adana'da ben askerlik yaparken... ...6. Hı -hı. Kolordu'da askerlik yaptım. Askerlik yaptığım dönem içerisinde... ...askeri gazino'da da sanatçılık yapıyordum. Bir de ben müsellik yaptım. Eee... O dönemde bir araştırma yaptım birçok orada e, dost tanıdım e, bir iki tane e, arkadaş Allah rahmet eylesin ikisi de vefat ettiler. Hı hı. Kemal filmin e, depocularıydı bunlar onlardan çok katkı aldım o dönemde de zaten ben Siirt'te videoculuk yapıyordum güneydoğunun da baş bayisiydim. Ersin Video diye bir şirketim vardı. Konu konuyu devamlı açmaktadır. Evet <gülüyor> evet. yani o zaman da ben Güneydoğu'ya video kaset dağıtıyordum. Hmm, anladım. Ee, o dönemde onun içinde Adana'ya olan e, özel bir hayranlığım sinemadan dolayı, Yılmaz Güney'den dolayı. Tabi Adana'ya baktığımızda bereketli topraklarda. Yaşar Kemal'inden Yılmaz Köksal'ına, Yılmaz Duru'dan Yılmaz Güney'ine, Şener Şen'inden e, Muzaffer Üzgü'ye ve birçok orada e, sanatçı görebiliyoruz. Ve onların biz müzesini kurduk. Adana Sinema Müzesi'ni altın koza bünyesinde hiçbir karşılık almadan... ...burada radyonuzda söylüyorum... ...hiçbir karşılık almadan elimdeki Yılmaz Güney'in Vurguncular filmindeki silahları dahi oraya hibe ettim. Hı hı. 1500 afiş, 2500'e yakın lobi, 5000'e yakın siyah beyaz fotoğraf... ...ve binlerce kitap ve video kaset. Artı Yılmaz Duru'nun kostümü... Hı hı. Mahmut Hekimoğlu'nun kostümü. İrfan Soyun kostümü. Hatta bununla ilgili erzin varsa bir şey daha söylemek tabii istiyorum. Tabii, İrfan Soyun yanında Yılmaz Güney'in yazdığı sanaryo daktilosu vardı. Hı. Üç yıl, dört yıl, beş yıl ben o daktiloyu ondan almak için İrfan filme gittim geldim. Çocukları benim canım ciğerim kardeşlerim. Zeynep'te, Elif'te, İrfan'da üçüne de selam olsun buradan. İrfan abinin de ellerinden öpüyorum. En son İrfan abiyi kandırdım. Daktiloyu verdi bana. ...ve ben bu daktiloyu alırken... ...sırtladım götürdüm... ...giderken İrfan abi... ...daktiloyu... ...sinema müzesinde gördükten sonra... ...gel kardeş dedi senle bir helalleşelim... ...bu arada İstanbul Modern'deki... ...küratörlerden kuratör, e, bir tane siz miydiniz? Evet Yılmaz orada Birey, Yılmaz or Güney... ...cezaevi dolabı, Cezaydı. ayakkabıları... mektuplar hep bende duruyor... Evet. ...bunu da gururla söyleyebiliyorum... Ee, ...İrfan abi elini sırtıma attı... ...gel helalleşelim dedi... Bak dedi sen bu daktiloyu alırken çocuklara dedim ki bu müdür daktiloyu satacak dedim. Ama ben daktiloyu burada görürken gördükten sonra kendimi çok kötü hissettim. Hakkını helal et dedi. Benim işte sinema emeğim bu. Yani birçok kişi her şey söyleyebilir ama... ...icraat, aynası iştir kişinin lafa bakılmaz. Sinemaya benim emeğim ne varsa helali hoş olsun ama... ...hiçbir karşılık beklemeden bugün bütün üniversite akademik olarak bütün üniversitelere baktığımız zaman... Beykent Üniversitesi sinema, radyo, televizyon. İstanbul Hı. Üniversitesi radyo, televizyon. Şu anda bizi dinliyorlarsa... ...lütfen bağlanabilirler. Selçuk Üniversitesi... ...kısaca film festivali. Yıllardır orada hem koordinatörlüğünü... ...hem afiş sergilerini hem de jüriliğini yapıyorum. Hiçbir talep almadan... ...hiçbir maddi karşılık almadan... ...sadece emek uğruna ve sinema adına yapıyorum. Peki... ...birazcık daha özel aslında Tabii lütfen. geçmek istiyorum. Yani sizin için daha... ...değerli olan... Değerli olan değil mi? Yanlış olacak o birazcık daha ama... Ya ...sizin daha sevdiğiniz mesela... ...afiş midir? Yoksa... ...siyah beyaz fotoğraflar mıdır? Lobiler midir? Ben... E, ...bunlar hep birer çocuklar gibi. Hiçbir çocuk... ...arasında bir e, krite yapamıyorsak, ayrım yapamıyorsak... O ob, obje tabii bunlar ama yine... Tabii, de ...merak ettim. Ama ben bunları... E, ...obje dahi olsa ben bunlara... ...verdiğim değeri inan hiç kimseye vermedim. Bunları kendi öz ruhum gibi... ...ailem gibi sevmişim. Ben afişleri çok seviyorum. Afişlerden ziyade... ...lobileri çok seviyorum. Bir de bunların siyah beyaz fotoğrafları. Yani foto direktörün çektiği o foto, siyah beyaz fotoğraflar. Evet. Filmin başından sonuna kadar böyle defterler olur, albümler olur. O albümleri topluyorum ben. Ee, çünkü film kayıp olabilir ama o fotoğraflardan sanaryosuna ve hikayesine çıkabiliyoruz. Şimdi me merak ettiğim konu şu. Ee, nasıl saklıyorsunuz? Bunlar, <gülüyor> benim kendi özel bir ofisim var. Evime yakın bir ofisim var. 50 metrekare, iki katlı bir yerim var. Kendi e, özel mülküm benim. Allah'ındır da biz vekalet ediyoruz şu anda. İki kattı. Orada e, gözümü koruduğum gibi onları korumaya çalışıyorum. Yani her gün havalandırma olsun işte nem kapmasın diye. Şimdi bir şey olmasın diye yangın çıkmasın diye. Her gün bakıyorum ve korumaya çalışıyorum. Şimdi yani işte yeşilçam dediğimiz üzere ya da Türk sinemasının en büyük sorunlarından bir tanesi aslında arşiv. Çünkü maalesef, benim, maalesef. işte 20-30 kişiyiz. ...deyelim. Hani ben kendimi bile aslında... ...bunun içine katmamam gerekiyor çünkü çok değerli... ...bayrak sen de, genç yoktur. sensin... ...ve çok değerli e, bir kardeşmişsin. Ama yani bizim... Bir, bir, bir ...sinematik bakımından ya da hani böyle... ...işte bir lobilerin ya da e, görsellerin... ...tabii aşillenmesi konusunda çok... E, yani bir enstitü yok ve kişilere yani çünkü zaten onun için arşivciler zaten derneğini Ses kurmak. Sesat diye bir dernek kurduk. Evet. Herkes gelebilir, herkes bize güvenebilir. İşte TSA böyle bir havuz oluşturmaya çalıştı ama yani bakınca hani kişi olarak yani arşivcilerin de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bazen özel hikayeler oluyor bu insanlar bu özel hikayeleri paylaşmak istiyorlar ama... ...kendilerine ait hikayeler oldukları için... Bundan bir hafta önce bir emekçimizi kaybettik. Servet Tülüce. Evet. Servet abi kral filmin... ...ve birçok e, film şirketinin... E, ...emektarıydı. Onu kimse tanımazdı. Bir tek onu ben yazdım gazetede. Ve keşke bu tür emekçilerimizi... ...ve bu tür kıymetlerimizi değerlendirip... ...bunları yaşatmak lazım aslında utkucu. E tabi zaten... Bunlar hiç bilinmiyor. Şimdi vitrini... Herkes görüyor ama mümkün tamam. olan mutfağın içindeki emekçileri görebilir. Yazınız nerede yayınlandı? Onu ben kaçırmamışım. Ee, Adana'da çıkan gazetede dergisinde yazdım. Ee, orada ben yaklaşık 150 tane e, makale yazdım sinema ile ilgili. Dilediğiniz zaman da gazete. Ya izninizle size. bu son haberi de eklemek isterim ben. Tabii tabii size. ben size getiririm onu. Ee, bakarız. Değil onu onu... da rahmetle anıyoruz burada. Yani pek çok zaten e, emekçinin işte vefat ettiğini hani birkaç yıl sonra da öğrendik hatta. Ya öyle durumlar da oldu. Yani ben geçen gün e, Huzurev'ine gittim. Ok Meydanı'ndaki Huzurev'inde. Tülintan'la görüştüm. Hı hı. Tülintan hem plak yaptı biliyorsunuz. O plak, evet. planı da ona hediye ettim ben. Çok mutlu oldu. E, Birçok böyle e, sanatçımız ya Huzurev'inde ya da... E, Ayrı ayrı yerlerde ve ayrı bir köşelerde e, maalesef e, gidiyorlar. Çünkü Yeşilçam yaşlanıyor bizler yaşlandığımız gibi. Biz bile bak ne yaşa e Artık daha. kaybetmeye başladık pek çok şey Maalesef. Allah rahmet eylesin. E, şimdi tabii çok fazla zamanımız yok. Konuşacak çok fazla konu var ama ben e, kitapların da bir kısaca. E, kaç kitap oldu? <gülüyor> e, kitap şu anda e, 6, 6 tane oldu. 6. Şu an Ferit Tayfur kitabı elimde onu çalışıyorum. Anladım. Ferit Tayfur efsanesi. Hem filmlerini hem müziklerini anlatan bir kitap Şimdi hem dinleyicimiz hem de Sinematik Yeşilçam'da yazar Arkadaşlarımızdan can sönmez bir konuyu çok Merak etmişti Mesela Orhan Genceba üzerine Müslüm Gürsüz üzerine yazdığınız ama Kimse işte Osman Seden hakkında Ya da Orhan Akso hakkında bir kitap Üzerine çok detaylı çalışma yapıyoruz. Ya Çalışma yapıyoruz hem Rahmetli Osman Faya Seden Çünkü Kemal film büyük bir şirket. Evet. Ve Kemal de arkadaşım zaten benim ee, Osman Seden mesela çok önemli bir isim ama... O ...hakkında çok az şey yazılmış. Çok değerli bir yönetmen, çok değerli bir sinemacı. İnşallah onun kitaplarına da girdik. Şu anda çalışıyoruz. Ertem Eğilmez'i çalışıyorum şu o anda. Mes mesela Orhan Aksoy. Orhan evet. Aksoy efsane bir yönetmen. Yani çok da değerli bir insandı. Onun belgeselini de... E onu, e danışmanlık mı yapmıştınız? E danışmanlık yaptım. Hı hı. Vefat ettiği günde... ...yine e bir kanala çıktık oğluyla beraber... Salih ile birlikte. Hatta Hülya Koçiğitli yurt dışındaydı. Canlı yayına bağlandı. Allah rahmet eylesin. Çok yakinen tanıdığım, çok sevdiğim bir yönetmendi. Çünkü işte Orhan Aksoy ya da Osman Seden'den hani evet Ertem Eylül'ü ben de çok seviyorum. Lütfü Hakat'ı çok seviyorum. E, pek çok isim var ancak hani Osman Seden ya da Orhan Aksoy birazcık daha böyle daha popüler belki sinemaya yönelik çalıştıkları için. Semih Evin. Semih Evin. Ya, bu isimler üzerine aslında evet, çok fazla Şu anda Yücel yok. abiyle görüşüyorum. Yücel Uçal görüşüyorum. Biliyorsunuz Esen Pişkülü'nün eşi. Hı hı. İnşallah ona e, e, davet ettiği eve gideceğim. Onu çalışabilirim. ...yani e, aslında ya, hazır... Haram Gül yani... Yani şimdi hazır bu kadar ileri yani artık sunulmuşken aslında benim hani işte gönlümden kopan hani bu tip çalışmaların artık da yapması Aksoy, gerekiyor. Oran çünkü çünkü çok eksik, önemli. Bayağı bir isim aslında eksik üzerlerine. Yani Turgay'la ee, bunu görüşebilir bu arada yani. Oğlu Turgay benim arkadaşım. Bu arada bunu söylüyorum ancak hani festivallerde yazılmış bazı kitaplar var. O kaynaklara ben çok fazla ulaşamıyorum bazen. Evet. Hepsi ee, var elimde. Hepsini ben alıyorum. İşte belki yazılmış bir şeyler vardır. Onları görmemişimdir. Gözümden kaçmışsa evet, buradan evet. yazarlarından özür dilerim. Yani Mesela. hiç yazılmamış da olmayabilir. Evet. O konuda bir hata yapmak istemiyorum. O Ama... da Ali Can Sekmeç e, evet. festivallerde yazıyor. Onu da yüreğine kalemine sağlamış. Mesela onun e, kronolojisi e, 60... 64 dört kitaptı galiba sanırım. Evet. Evet, evet yani muazzam. Evet, evet. Ama ne kadar çok üretilirse, ne kadar evet. çok kişi farklı açılardan ele alırsa o kadar iyi diye ben düşünüyorum. Bu kesinlikle. Konuda. Kesinlikle. Bu kesinlikle. Yani biz kendi kültürümüze, örfü adetimize, sanatımıza sahip çıkamıyorsak toplumumuza da sahip çıkamıyoruz. Ferdi Tayfur kitabı peki yine üzerinde. Yine filmleri, mı? Yani filmleri sineması, anlatıyor mu? Sineması ve müzikleri. Ha, daha kapsamlı olsun. Daha kapsamlı. Yani Ferdi Tayfur efsanesi. Hı hı. Ya Müslüm Gürses kendisi, efsanesi. Tabii kitabında. kendisiyle görüştüm. Müslüm Gürses efsanesi sadece... E, ...okuduğu albümlerden, eserlerden yola çıkıyor. Ve bu e, Mustafa Sayan'ın bana dediği tek bir sözü söyleyeyim size. Hı -hı. Bunu okuduktan sonra hatta kendisi bana burada yazmış e, kitapta. Vahdullah Beyciğim dedi, eline yüreğine sağlık. Ben yaptığım besteleri senin kitabından öğrendim. Bir eser tescil niteliğinde oldu. Çünkü ben e, bunlarla uğraşıyorum. Evet. bildikleri de olduğum için yani hangi beste, hangi güfte kime ait olduğunu, kaç albüm çıkardığı, ne kadar sattı, hepsi var içinde. Ya efendim sadece programla görüşmeyelim o zaman. <gülüyor> Başka <gülüyor> durumlardı çünkü künye konusu çok önemli. Tabii ee, ki. Künye çalışması çok az. Evet sinema üzerine tabii birazcık daha gelişme var. Yani atıyorum 2010 yılında tanıştığımız dönemde. Sanırım e, Künye hakkında alabileceğimiz tek bir eser vardı. O Aga Özgüç'ün e, Türk Sinema Sözlü. Türk Sinema Sözlü. Aga Habe'ye de buradan e, sağlıklı e, şifalar diliyorum. Necdet Arkın'la beraber çalışıyor. Evet. Fanatik Necdet Arkın e, sinemamızı en çok sahip çıkanlardan biridir. Ona da ben teşekkür ediyorum. Hemen hemen bütün şirketleri kendi bünyesinde topladı. E, Aga Habe de orada çalışıyor. Yine çalışmalara devam ediyor. Son evet. yazdığı eser de çok güzel. Oldukça çok e, film temizlendi bu arada. E, tabii restorasyonları yapılıyor. E... Bugün yani günümüzde ilginçtir aslında şu anda. E, işte bundan bir on yıl öncesine baktığım zaman e, işte aslında sinema hakkında çok konuşuyoruz ama bunda ulaşamadığımız ana kaynak filmlerin kendileriydi. Neyse ki işte YouTube e, YouTube kanalıyla ulaşabiliyor. Oradan şu andaki e, sinema şirketlerimiz özellikle başta fanatik e, filmlere orada yer veriyorlar. Yani bazen konuştuğumuz konularda ya da böyle insanların çok fazla aradığı filmler olursa ben yani o tarafa bakmalarını tavsiye ediyorum. çünkü ne kadar dört bin filme yakın var sanırım değil mi? Dört binden evet. fazla mı? Evet dört bine yakın. Dört evet. bine yakın. Ee, peki hani madem ki e, Türvak'la bir hani a, a, afiş kitabına e, evet. giriştiniz. peki e, 1986'ya kadar mı ayrılmıştı ilk kitap? İlk kitap 2004'e kadar. 2004. Peki kaç film olarak tespit ettiniz şu ana kadar? Şu ana kadar e, biz onu beş klasör yaptık Utuk'cum. E, 1914'ten e, 2017 yılına kadar ki sinemada sinema filmleri, video filmler, Hı -hı. E, çift isimle çıkan. Filmler... Hatta dört isimli olan bir de var. Tabii dört. beş isimli olanlar var. Yani. Aynı e, filmden beş isimde çıkanları e, koyduk. E, i̇nsanlar aldanmasınlar diye. Doğru bilgi çünkü. E, bir de TRT için yapılan sinema filmleri var. Meza Metin Tabii filmleri. Tabii Metin evet. gibi. E, Yücel Çakmaktı evet. gibi. Ve birçok buna ben e, örnek gösterebileceğim birçok yönetmenimiz... TGRT, TRT ve birçok kanallara TV filmleri yaptılar. Bir de onların için bir klasörü yaptık. Hı. Bir de içinde Türkiye'ye geçen... ...dünya sinemasına bir klasörü yaptık. Anladım. İçinde mesela Topkapı. Topkapı filmi. Evet. Ee, ya da İstanbul'da son rendeği. Yabancıların, James Bond'un işte... ...Jacky çektikleri... ...içinde İstanbul'da, İstanbul'da, Kapadokya'da... ...ve Antalya'da çektikleri filmlerin klasörünü yaptık. Ve çok muazzam, çok güzel bir kitap oldu. İki cilt halinde... ...sinema tarihini bilmek isteyenler... ...onu mutlaka araştırsınlar, baksınlar. Yine yani başı döneceğim. Yani Türk sineması için şu anda... E, ...film sayısını... E, ...2000'li yıllara kadar... ...hani 7000 civarında diyebilir miyiz? Ee, 2000'li... Mi? ...ben Yeşilçam olarak, Yeşilçam Hı -hı. gözüyle... O zaman o, 96 öncesini... ...96'ya kadar 7000'e yakın film çekildi. 7000, 7000'in üstünde film çekildi. Maalesef işte bunların... ...birçoğu yurt dışında... ...işte telesineye gittikten sonra... Işte ...o video döneminde... Filmler gitti ve gelmedi. Geldi hava alanında, bir depolarda kayboldu. Şirketlerden asılsa kaymağını yedik. Biz bunların tenekeler içinde bunları ne yapacağız dedi. Üşendiler almaya oysa şimdi biz tenekeleri alıp değerlendirmeye çalışıyoruz. Evet. Kimin elinde ne varsa lütfen değerlendirsin. Her şey Türkiye için, her şey bizim için yani. O zaman şahsi bir soru sorayım. Çünkü lütfen. programın sonuna geldik artık. Bugüne kadar kaç film izlemiştinizdir? Yani İnanın, Yeşilçam üzerine... Yeşilçam üzerine yani hemen hemen izlemediğim film yok. Emin ol, olabilirsin. Yani ben özellikle kovboy filmlerine çok düşkündüm. <gülüyor> Senin alanına ve fantastiklere çok düşkündüm. Ee, tabii bu yazdığım kitaplardan da yola çıkarak... Mesela Memdu'nun filmlerini anlatıyor. Hı -hı. Kitabını, bütün Memdu abinin bütün filmlerini hemen hemen izledim. Metin Eksan kitabında Hı -hı. kaybolan filmler vardı. Mesela kaybolan bir kadının evrakı metrukesi. Evet. Onun 16'lığını ben satın aldım ve ben e, 16'lıktan izledim. Düşün. Ya yani kitabı yazmak için 16'lıktı. Tabii aldım. tabii 16'lıktı ve filmler ben 10 16'lık topluyorum. 16'lıklar da bende duruyor. Anladım. Eee Bey bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Çok teşekkür ee, ediyorum e, size. Arkadaşlar çok konu var ben bu programda. dinleyenlere çok teşekkür ediyorum. Ben ben bu programda birazcık hani sizi le tanışalım dedim. Hani belli bir konu olursa belki ilerleyen zamanlarda Her şey e, yazılarla olsun başka için şekilde. Ve tabii tabii e, ben teşekkür ederim bu arada ben katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. E, o zaman e, tekrar görüşmek üzere. E, Hoşça kalın diliyorum. Açık Radyo 94.9'dan ben Deniz Utkulayer, değerli konuğum Vahdullah Hepinize iyi bir salı ve iyi bir hafta diliyorum. Hoşça kalın. İyi günler. Yeşilçam arkeolojisi. Türk sineması ve yeşilçam'ın besin kaynakları, emekçileri ve kıyıda köşede kalmış hikayeleri. Hazırlayan ve sunan Utku Udoe. Açık Radyo program destekçisi olun